Özel yayındayız açık radyo burası 94.9 ve diğer programcıların programlarına da e, onlarda, onlardan rica ederek bu olağanüstü durum dolayısıyla saatlerini bize terk etmelerini rica ederek devam ediyoruz e, Olağanüstü günler Türkiye başta Gezi Parkı sonra Taksim Sonra İstanbul sonra bütün şehirleriyle Türkiye büyük olağanüstü tarihi günlerden geçiyor. Bu Bugün 14. gününde ve söylenenlerin e, aksine bir şekilde aldatmacayı da hatırlatır bir şekilde valinin e, yaptığı bütün e, gerek valinin gerekse ondan önce hükümet adına konuşan Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamaların biraz aksine olduğunu söyleyebileceğimiz bir şekilde hafif bir aldatmaca pozisyonunda fake basketbol terimleri kullanacak olursak fake atılarak Taksim'e müdahale edildi. Önce sadece Pankartlarla illegal pankartların e, bayrakların çıkarılacağı AKM söylendi. Hangilerinin evet. ve e, anıtların anıt anıtın üzerindeki e, bayrakların kaldırılacağı söylendi. Bunlar kaldırıldıktan sonra Türk bayrakları dikildi AKM'nin üzerinde. Bir tane galiba Türk bayrağı kondu görebildiğim kadarıyla ama onu da koymak herhalde polisin e, vazifesi olmasa gerek. Bu bir ideolojik açıklama mı? Yani biz bütün bu grupların bayraklarını şunu bunu ...çıkarır ve yerine de tek birlik ve bütünlüğün sembolü olarak bayrağı, Türk bayrağını koyarız anlamına mı geliyor? Bir, bir ideolojik deklarasyon mu? Onu da ayrıca e, sormak e, gerekiyor herhalde. Evet, i̇ş makineleri şu anda e, barikatlara müdahale ediyorlar. Dinleyicilerimizden gelen haberlere göre Sıraselviler yönündeki barikatlar bir bir kaldırılmış. Diğer bölgelerde de şu anda NTV'den izlediğimiz üzere barikatların kaldırılmasına dair görüntülerde görebilmek mümkün. Evet, Bir başka dinleyicimizde biraz zaman oldu ama e, gümüş suyunda büyük bir polis yoğunluğunun olduğunu söyleyerek uyarmıştı. Ve Buldozerler bu kepçeler, iş makineleri de barikatları hızla kaldırıyor. Ürkütücü bir durum var ortalıkta. Yani, NTV'den izlemeye çalıştığımız kadarıyla Altınlıçında, Taksim'de, Son Durum adı altında gezi parkına girilmeyeceği yönünde anons yapmasına rağmen gezi parkında durumun e, nispeten sakin olduğunu, dünyanın en e, sakin yerinin o, o, o gezi park olduğunu söyleyemeyeceğiz ama henüz e, böyle bir müdahale olmadı fakat çeşitli arkadaşlarımızla yaptığımız yayında bu sabahtan beri önce mücellanla mücella yapıcıyla konuştuk Taksim dayanışmadan ve mimarlar odasından ve hemen arkasından da Mehmet Emin Kırşanlıoğlu'yla Çağlar Tosunoğlu'yla konuştuk ve hem yer yer çatışmalardan bahsediliyor hem de işin ilginç tarafı büyük bir gaz bulutunun zaman zaman altında kalan insanlardan yani mesela Çağlar'la Çağlar, Çağlar Toslu'nun konuşurken burnunun aktığını duymak mümkündü. Çünkü kısa bir süre önce gazın etkisi altında kalmıştı. Ama e, altyazı olarak sürekli pankartlar kaldırıldı, Gezi Parkı'nda müdahale yok şeklinde bir polisin ifadesi yazıları var. Evet, canlı yayın görüntülerine baktığımız zaman da Gezi Parkı'nda dolaşan insanların gaz maskeleriyle dolaştığı ellerinde şeyler olduğu e, görüntüleri var. Ellerinde o limonlar ve diğer yatıştırıcı materyallerin olduğu gibi bir durum görülebiliyor. Şimdi hattımızda Melis Behlil var. E, Melis e, Behlil Gezi Parkı'nda, şimdi ona bir kulak veririz galiba... Merhaba Melis. Alo merhaba. Merhaba. Ee, bir durumu sende bize evetle ee, miyiz? Parkın içi hala sakin. Ee, anladığımız kadarıyla dışarıda ete bir gaz atılıyor ama onların e, şeyi çok fazla girmiyor içeri. Bir şekilde çok yani rüzgarın yönünden bilmiyorum. Ama duyduğumuz kadarıyla nişantaşı ve taksi vesairede çok daha fazla duman ve e, gaz var. İçeride bir rahatsızlık yok. Ben daha revir tarafındayım Ama orta alanda da öyle bir Rahatsızlık görünmüyor ama biraz önce... Bir gerginlik var haliyle evet. ama Gaz çok az girdi Yani 2-3 defa biraz maskeleri Taktık çıkardık ama Henüz içeriye bir dokunma durumu yok İçeriye bir gaz atma durumu da Henüz yok Bir Çağlar Tosunoğlu ile biraz önce Konuşuyorduk senden az önce 10-15 dakika kadar önce 12 dakika Hı -hı. kadar önce o bir ...kişinin sedyede yattığını ve başının çok kalabalık olduğunu... ...onun için durumu göremediğini söylemişti. Ama Gezi Parkı'nın içinden konuşuyordu yani... ...ve kendisinin de bir miktar gazdan etkilendiğini... E, ...hem kendi söylemiş hem de o zaten sesinden geldi. metro köşesinde daha fazla etkilenmiş olabilirler... ...Elmadağ'da evet. epey bir gaz oldu çünkü... Ee, ...şey tarafına doğru Gezi Mete Caddesi tarafına doğru çok az geldi. Evet... İyi, e, peki e, henüz e, bir, valinin de bir açıklama yaptığına dair e, şimdi bir takım görüntüler yani, var ama Yani parktaki genel hava sakin kalma yönünde duyurular yapılıyor Hiçbir şekilde provokasyona gelmeme ve e, işte polise taş atmama yönünde e, O yüzden de mümkün olduğu kadar hani herkes kendi bölgesinde e, sakin bir bekleyişte gerekirse daha fazla insanı buraya çağırarak beklemeye devam ediyoruz. Evet oraya gelmenin de aslında kolay olduğu Taksim Gezi Parkı'na evet, sanırım herkesin... metrolar kapandı ama Şişli Harbiye yönü açık gibi görünüyor. Evet, evet. İstiklal Caddesi'nden de gelen oldu yani hem öyle bir girememe durumu yok parka. Evet zaten girememe durumu olursa o başka bir durumdan bahsediyoruz demektir. Evet, tamamen. Peki meclis. De... Çan Zinciri kuruluyor. İsterseniz ben sizi Yeşim Burul'a devredeyim. O da burada. bir sinefil olarak buradayız. Sinefil olarak tamam. Ee, o duyuruları demin dinledi ben sizle konuşurken. Arada duyuru yapıldı. Ona devrediyorum. İyi yayınlar. Tamam teşekkür ederiz. Merhaba Yeşim. Alo. Alo. Alo Yeşim merhaba. Merhabalar bir Kolay gelsin diyelim Teşekkür ederiz Şimdi yeni bir anons yapılıyor Onu paylaşayım dedim Şimdi bir insan zinciri oluşturulmak isteniyor Meydan yönüne doğru Hem bu Polis müdahalesini Hem de bütün bu anlamsız provokasyonları da Durdurmak üzere Çünkü hani parkın içerisinden zaten öyle bir durum Söz konusu değil Ve çok gereksiz yere Çok fazla gaz atıldı ee, ve ortaya çıkan bu görüntü bir şekilde polis de durdurmak istemiyor gibi bu şiddeti ee, bir e, imgi oluştuğunu zaten televizyonlardan izleyenler de paylaşıyorlar bizlerle biz parkın içinde olduğumuz için o kadar net göremiyoruz. Ee, olup biteni ama, e, ama sonuçta hani burada olan insanlar olarak da e, hani kesinlikle böyle bir şiddetin devam etmesinin istenmediğinin net bir şekilde ortaya konması için insanlar kol kola tutuşarak e, bir insan zinciri oluşturacaklar e, Taksim anıtına doğru. Evet, evet. bu insan zincirinin e, asıl e, işlevi ne olacak? Ee, yani aslında e, bir şekilde hani hem polisin artık hani meydandan çekilmesi ve bir e, provokasyonların da durması, e, çatışmanın durması açıkçası çünkü çatışma şu an anlamsız bir çatışma devam ediyor ortada. Çünkü çatışılacak bir şey yok şu anda. Çünkü hani pankartları indirmek için geldik diye anons yapıldı biliyorsunuz sabah. Evet. Ortada pankart diye bir şey yok kalmadı zaten. Evet sadece bir tane Türk bayrağı asıldı Atatürk Kültür Merkezi'nin üstüne. Evet. O da Paris'in evet, evet. vazife ve selayetleri arasında yer alıyor mu bayrak açmak bilmiyorum ama o oldu. Peki onun dışında da bazı gruplarla ya da bireyler bir, birkaç kişiden Hı -hı. oluşan birey gruplarıyla da Polisin e, onların üzerine e, biber gazı sıktı, e, su sıktı. E, buna karşılıkta onlardan bazılarının da molotof kokteylleri attı. Hatta bir toma denilen araçlardan birinin de yanmakta oldu. Sonradan söndürüldüğü de görüldü. Evet yani bir şeyler yanıyor gene. Biz bir duman bulutu görüyoruz şu anda parkın içinden o tarafa doğru. Ee, ama şu anda hani tekrar bir çağrı yapıldı ve parkın içinden meydana doğru e, ilerleyeceğiz e, o insan zincirine katılmak için sonuçta. E, çünkü e, durması e, gerekiyor polisin bu müdahalesinin. Çünkü ortada hani başta valinin açıkladığı şey meydanı pankartlardan temizlemekti ve temizlendi. Bir şey kalmadı ama bir şekilde o şeyi durdurmuyorlar. Belki arkadan duyuyorsunuz sesleri. Evet duyuluyor ve çok aslında kaygı verici de bazı özellikle meydan tarafından görüntüde çok tenha olmasına rağmen meydan tarafından sesler falan çok ürkütücü tabii. Evet ama insanların genel psikolojisi sakin burada hani onu söyleyebilirim <gülüyor> kimse evet. panik olmuyor hani panik olacak bir bir ortam yok çünkü insanın hiç öyle bir girişimi ve kalkışımı yok zaten burada ee, hani herkes e, tabii ki çok müstesih bir biçimde e, her yere her şekilde müdahale eden polisin o 3-5 kişiyi nasıl yakalayamadığıyla yine kendi mizahi üsluplarıyla dalga geçmeye devam ediyorlar buradan. Evet, evet. Yani çünkü çok iyi biliyoruz Yani bu bir şekilde şu anda kameraları oynuyorlar gibi bir durum söz konusu Herkes canlı yayındayken çok net durdurulabilecekken yani bütün bunlar birazcık olayları büyütüp Bir sonraki başbakanla yapılacak görüşme öncesinde başka bir yere çekmek gibi bir niyetleri olduğu anlaşılıyor Bu müdahaleyi başka şekilde açıklamanın bir anlamı çok zor Yok, yani evet. Şeyin valilikten yapılan bir basın toplantısı ve açıklaması vardı. Onu da yakında <gülüyor> biz dinleyicilerle olur. paylaşma fırsatı bulacağız. Taksim Meydanından da son görünen bir yan, yanan bir barikat, şey. Barikat, evet. Birbirinde yanan şekilde. barikat tutuşmuş ve kara bir duman yükseliyor. Evet, herhalde onda oydu bizimde gördüğümüz evet, şu anda. gördüğünüz o şimdi daha yakından da NTV kamerasından görmemiz mümkün oldu. Peki sizi kolay gelsin diyelim kendinize dikkat edin evet. ve sükunet aslında her zaman söylediğimiz gibi de bu korku barajı aşılmış durumda. Onun içinde herkes sükunetini ve mizahını da koruyor anladığım evet. kadarıyla sizden de gayet iyi. Kendinize dikkat edin diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi yayınlar size Çok de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet Açık Radyo burası 94.9 özel yayını devam ettiriyoruz. Saat 8 itibariyle Taksim e, meydanına pankartların kaldırılması için söylenen bir polis müdahalesi oldu. Bazı kişilerle polis arasında çatışma durumları arbede durumları da görüldü yaralılar olduğu da söyleniyor Evet Çağlar Tosunoğlu'na bağlanmıştık Çağlar'dan ufak bir not var şimdi revirin oraya gitmiş ve 3 ağır kafa travması hastaneye kaldırılmış durumda olduğunu söylüyor Revirden anlatıyor bunları 3 de bacaktan yaralanan kişi varmış Ve gazdan etkilenen insanların sayısının da oldukça fazla olduğunu notunda düşmüş gene Çağlar Tosunoğlu Evet bu da e, Gezi Parkı'ndan e, izlenimler nakleden arkadaşımızdı. Sizin için takip etmeye devam edeceğiz. Açık Radyo. Gezi parkında daha doğrusu Gezi ayaklanması diye adlandıracağımız e, olayların 14. gününde bir polis müdahalesi oldu bu sabah saat 8'e doğru. Bütün belirtileri saat 7'den itibaren en azından benim geçtiğim yollarda Belirtileri ortadaydı Çok sayıda polis aracının Ve polisin Aynı zamanda da bir takım iş makinelerinin de Ortada olduğu bir durumdu Ve açıkça da hemen Ortaya çıktı Bu müdahale Şimdi valinin ve bazı münferit grupların Polisle çatıştığı görüldü Şeklinde bir açıklaması olmuş Dünyanın En makul durumu ...gerçekliğe uygun durumu değil yani münferit gruplar zaten marjinal grupların tonla dolu olduğu sürekli olarak e, şeyden söyleniyordu stüdyo vardı da bunu e, sürekli olarak tekrarladık Biz e, devamlı olarak e, söylenen bir e, söylentiydi. Hatta polisin de ayrıca da aranızdaki marjinal grupları, marjinalleri aradan çıkartın şeklindeki anonslarından da bahsediyorduk. E, sen, bu yapılan müdahalede de pankartların indirilmesi sırasında bazı insanlar, elleri bayraklı ya da bayraksız bazı insanlarla çatışmaların e, su sıkmaların gaz sıkmaların ve e, onların da karşı, e, karşı olarak e, attıkları molotof kokteyllerinin yarattıkları bir durum var. Tabii ki bir yaralılar olduğu haberi var. Biraz önce Arkadaşımız Çağlar Tosunoğlu da Gezi Parkı'ndan da durumu sakin olduğunu bununla birlikte de yaralanan insanlar olduğunu söylemişti Çağlar Tosunoğlu. Evet kafa travması geçiren insanlar olduğunu bacaklarından vurulan insanlar olduğunu, olduğunu söylemişti. Bacakları yanı, Bacaklarında yanıklar olan evet. bu kapsü, kafa travması atılan gaz bombalarının kapsüllerinden oluşuyor. Buna karşılık da gerek e, şeyin, e, Melis Mehli'nin gerekse de Yeşim Burul'un söyledikleri üzere e, durumun e, sürekli e, sükunet ve itidal e, çağrılarında bulunan ve büyük bir e, kararlılığında e, ortada görüldüğü Gezi Parkı'ndaki insanların orayı terk etmemekte. Hatta geliş yollarının da kimi yerlerin açık olduğu gerekçesiyle dinleyicilerimizden de gelen bazı bilgilerle buraya gelebilir ve bize katılabilirsiniz dediklerini de iletmemiz gerekiyor. Evet bir zincir, insancı zinciri yapılıyormuş Gezi Parkı'ndan anıta doğru. Bunun çağrısı yapılıyor şu anda. yollara açık gidilebileceğine dair de, e, demeçler veriliyor. Sosyal medyanın durumundan belki uf ufak olarak da bahsetmek gerekir. Yani sosyal medyada oldukça fazla enformasyon dönüyor. Bunların arasında bazıları dezenformasyon niteliği taşıyan bilgiler de olabiliyor. Fakat Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi Hürriyet.com.tr bunu sayfasına taşıdığına göre belki aktif ...diye düşündüm. Ee, polise Molotov kokteyli ve havai fişek atan saldırganlar... ...sosyal medyada da e, gündemin ilk sırasına oturmuş. Twitter'da yapılan yorumlar Molotovcuların polis müdahalesiyle ...aynı anda ortaya çıktığını ve organize bir şekilde polise saldırdığı... ...saldırıda bulunduğunu yazıyormuş bu tip yorumlarda. Gezi Parkı eylemcilerinin tepki gösterdiği Molotovlu saldırganların kim olduğu ise şu anda merak konusuymuş. Ajansların geçtiği bir fotoğrafta Hürriyet gazetesinden, internet sitesinden aktarıyorum bunu eden. Ajansların geçtiği bir fotoğrafta polise Molotov kokteyli ve havai fişek atan bir eylemcinin belindeki kabarıklığın silah olduğu iddia ediliyormuş. Bu kabarıklık dikkat çekmiş, bununla alakalı epey fazla... Ee, ...paylaşım yapılıyormuş bu görüntülerle alakalı... ...hatırlatmak gerekirse atılan Molotov'tan... ...neticesinde bazı TOMA... ...yani toplumsal müdahale araçları... E, ...zarar görmüş... ...bunlardan bahsediliyor, bunların fotoğrafları var... ...ve e, bir yer yerde... ...kurulmuş olan barikatlardan ve yakılan... E, ...lastik ve o kıvamdaki şeylerden... Çıkan ...duman da Taksim civarında görülebiliyor... ...an etibariyle... Evet, ...bu arada da zaten... E, ...vali Mutlu'nun da yapmakta olduğu... Yan, hmm. yanında emniyet müdürü ve bir de polis yetkilisiyle beraber yapmakta olduğu bir basın toplantısı var. Huzuru bozmaya çalışacak marjinal grupların bu tavrının sürmesi muhtemel şeklinde bir açıklama yapıyor. Öbür taraftan da evet. e, şeyinde, e, Gezi Parkı'ndaki e, gençlerin tavrının da övülecek bir yanı olduğunu söylüyor. Mealen söylüyorum e, bunu. ...artık bu durumda... ...tam motamo görerek, okuyarak... ...bir metin size iletmem... ...kolay olmayabiliyor bu, bu, bu gibi durumlarda. Fakat Mutlu'nun... ...başından beri sabah... ...ilk konuşmalarından, tweetlerinden... ...hatta daha önceki günlerden beri başlayan... ...valinin tavrı da... ...bu Gezi Parkı'ndaki... ...bir takım çevreci gençlerle... ...tırnak içinde söylüyorum... ...öbür taraftaki marjinal... ...grupların ve... Onların arasında bir ayrım koydu. Hatta şimdi de görüyorum ki bunun devamını da getirmiş yani mutlu ve bu ayrımda şöyle devam ettirmiş. Gezi parkındaki gençler tahrik edici çabalara fırsat vermedi diyor. Yani ikisini ayırma ve dünyanın göz önünde de işte böyle bir iyiler ve kötüler olduğunu marjinal grupların etkisiz hale getiriyoruz. Gezi parkında bu gençlere, Şimdilik bırakıyoruz anlamına gelen bir açıklama yapacağı bu anlaşılıyor. Bu NTV'nin hemen altı, altında alt yazı olarak verdiği e, durumdu. Hatta devam ediyor. Marjinal grupların her türlü provokasyonuna karşı bilinçli tavrımı sürecek diyor. Ama Halk TV'de ona da göz atabilme fırsatı bulabiliyoruz aynı zamanda. İstanbul valisinin açıklamalarına bakılırsa deniyor Halk TV'de. Polis gezideki barışçı gençleri şimdilik dokunmayıp ikna ile dışarı çıkarmaya çalışacakmış. Marjinal gruplara ise sürekli müdahale edilecekmiş. Ama Detaylarını... bu Evet ama detaylarında gördüğümüz zaman tekrardan ele almak gibi bir e, durumda bulunabilir. Halk TV'de de böyle bir e, al altyazı vardı. Evet ona da bakıyoruz. Şimdi e, burada bir ara verelim. Saat 11 oldu bugün açık radyoda olan üstü günler zaten 14. ikinci haftası tamamlanırken açık radyonun yayınlarında da büyük ölçüde o, o olan üstü, olan dışı bir format kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi e, Tırnak içinde yerini aldığımız programın çıkışını yapalım sonra bir sonraki programda da tekrar sizinle beraber olup durumları izah etmeye yani payla bilgileri paylaşmaya gelirse bazı yorumları da yine aynı şekilde sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Açık Radyo 94.9